Bu haftaki birinci konumuz cennet ehlinin e, cennette evlenmesi ve eşleriyle e, beraber olup onlardan istifade etmesi ve bunun neticesinde de onlardan hiçbir şekilde dünyada gelen e, mezidir, menidir herhangi bir çıktı'nın e, yani insana rahatsızlık veren şeylerin çıkmaması ve guslün de gerekmemesi. Bununla ilgili konudan bahsedeceğiz. Birinci konumuz bu. Bu husustaki birinci hadis Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh hadisi Buhari ve Müslim'de rivayet ediliyor. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cennette mümin için içi boşaltılmış inciden bir çadır vardır ve onun uzunluğu 60 mildir Geçen haftalarda da söylediğimiz gibi Yani 60 mil yaklaşık olarak 96 kilometreye Tekamül ediyor Bu kadar uzun Bu kadar geniş Ve orada mümin bir kimse için Bir tane mümin için Ehiller vardır Yani eşler vardır Onların etrafında O müminler tavaf eder dönerler onlara dolaşırlar diyor yani onlarla beraber olunlar manasına burada Enes radıyallahu anh rivayet ettiği bir başka hadiste cennette diyor mümine kadınlardan şu kadar şu kadar e, kuvvetinde e, erkek kuvvetinde daha doğrusu kadınlar için şu kadar şu kadar erkek kuvvetinde e, bir e, kuvvet verilir bir başka hadiste bu daha da açık ve net geliyor Cennette mümin için kadınlara yönelik yüz erkeğin kuvveti verilir diyor. Yüz erkeğin kuvveti. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin müminlere birer ikramı. Onun için geçen haftada söylediğimiz gibi mümin bir kimse için cennette iki ve daha fazla, daha ziyade ama sayısı ne kadar bilemiyoruz eşler verilecek. Bunun içinde o işlerle beraber olup istifade edebilmeleri için onlardan gereği şekilde e, faydalanabilmeleri için Allah Azze ve Celle yüz erkeğin kuvvetini ver. Diyas'ın suresi 55. ayet-i kerime buna dalalet ediyor. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَةِ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ Muhakkak ki Cennet ashabı, cennet ahalisi cennette o gün bir meşguliyet içerisinde keyiflenirler. Fi şugulin fatihun. Bir meşguliyet içerisindedirler. Onlar bir şeyle meşguldurlar ve zevklenirler. Ondan istifade ederler. Bunu tercüme veya tefsir ederken diyor ki İbn Kayyım rahmetullahi aleyh bununla kast edilen kitabımızın sahibi, müellifi cennet ashabı cennette o kadınlarla, hurilerle beraberdir, onların bakireliğinden istifade ederlerdir bununla bu ayet kerimeyle kast edilen, şimdi bazı şeyler yeni kardeşlerimize veya bazılarınıza e, böyle acayip gelebilir yadırgayabilirsiniz ancak Allah Azze ve Celle Haktan haya etmez utanmıyor. İnnallaha la yestahyi minel hak. Allah hakkı söylemekten, hakkı konuşmaktan haya etmez. Onun için Kur'an'da birçok şeyi, birçok şeyi, hem dünya hem de ahirete tanıklık eden şeyi açık açık. İnsanlar iyice anlasınlar diye açıklamıştı. Yani cennetteki o kadınların özelliğine varana kadar, onların nasıl olduğuna, geçen haftalarda da söylediğimiz gibi mesela ee, Nebes suresinde ve kavâib atrağa onların göğüsleri tomurcuklanmış veya <gülüyor> Safvat suresinde geldiği gibi kufurlerden bahsederken kendihim bey sanki onlar korunmuş bir yumurta gibiydi, pembe beyaz yumurta gibiler. Herkese cehennem açıklarken de birçok böyle detaya girmiştir Allah Teala. İnsanlar bunu iyice idrak etsinler, bilsinler, anlasınlar ve cehennemden o derece korksunlar, cehenneme de o derece, o nisbette yaklaşsınlar. zemin olsun ki biz bu Kur'an'ı diyor Allah Azze ve Celle Kame suresinde tam dört yerde kolaylaştırdık, öğüt alsınlar diye hiç öğüt alan yok mu? Onun için daha da şeyleri, ifadeleri ben ben de aslında sıkılarak söylüyorum ama e, yani siz yanlış anlamayın. Bunlar birer haktır, Kur'an ayetleridir, tefsiridir, hadislerdir. E, bunlar bize vaat edilen şeyler. Bize vaat edilen cennetteki nimetleri iyi anlarsak, iyi kavrarsak o mükafatı iyi bilirsek ona göre biz oraya ne yaparız? Gayret ederiz. Onun için çalışıyoruz. Onun için biz geçtiğimiz senelerde büyük günahlar konusunu anlattık. Ondan sonra da cennete teşvik edelim diye bu konuya girdik. Cennetin sıfatlarından bahsediyoruz. Evet. Cennette bu mükafatlara Allahu u Teala'nın kitabından aleyhissiratü vesselamın da sahih sünnetlerde haber verdiği bu mükafatlara, bu güzel şeylere dünyada iken en güzel şekilde layık olan yani dünyada Allah'ın haramlarından sakınan kimseler elde edebilirler. Ne derece sakınmışsa o derece o nimetlerden istifade edecektir. Hatırlayın geçmiş derslerden veya okuduklarınızdan. Men lebisetu dunya hariren telan yelbesu fil Kim dünyada etek giyerse ahirette onu giyemeyecek. Bir insan dünyada ifek giymişse, erkekler için söz konusu, onu ahirette giyemeyecek. Her kim dünyada gümüş ve altın kaplardan yemiş ve içmişse, ahirette o altın ve gümüş kaplardan giyip içemeyecek. Dünyada bu haram olan şeyleri yapan kimseler, ahirette onlardan mahrum olacak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, اِنَّهَا لَهُمْ فِي الْجُنْيَا وَلَكُمْ فِي ahireti. Bu altın kaplar, gümüş kaplar bunlarla yemek içmek kafirler için bu dünyada ahirette de sizin içindir diyor. Yani kafirler bu dünyada onu yaparlar, onunla zevklenirler ama müminler için ise bu durum altın kaplardan yeme içme olayı bu şekilde mükafatlanma ahirette müminler içindir diyor. Hatta ben burada ilk defa karşılaştım. Bir sonraki konuda gelecek. Müzik olayı bile öyle. Kim müzik dinlerse, müziğin haramı ve helalı bir tarafa müzik dinlerse o kimse ahirette ahiret müziklerinden dinleyemeyecek. Çok enteresan. Allah Azze ve Celle'nin yasaklamasındaki hikmete bakayım. Birincisi imtihan. Yani birçok şeyi yasaklamış, haram kılmış bu manada tabii yani. Birçok şeyi derken e, tabii ki helallar, e, mubahlar çok fazla ama özellikle de hikmete binaen. insanı fesada götürecek şeyleri yasaklıyor, e, kıskançlığa, e, tamaha götürecek şeyleri yasaklıyor. Bunun e, mukabilinde de ahirette kat kat veriyor onlardan sakınan dünyada sakınan kimseler için ahirette kat kat veriyor. Ve vaat ediyor inna Allah la ki Allah azze ve celle'nin sözüne asla muhalefet etmez, diye açıklıyor. Evet, ahirette bu dünyada bu tür şeylerden istifade eden, zevklenen her türlü zevk ve sefa içerisinde ee, yüzen kimselere ahirette onlardan hiçbir pay, hiçbir nasip ayrılmayacak Ahgaf suresinde Allah Azze ve Celle yevme yuradul lezine keferu alem nârı kafirler ateş üzerine sunulurlar ateşin karşısına getirilirler elhebtun tayyibatukum fi hayatukumu dünya siz dünyada rahatça yaşadınız zevklerinizi neşe ve eğlenceleri, eğlencelerinizi dünyada kullandınız yani sizin artık burada bununla bir alakanız yok. Bitti işiniz yani. اَذْهَتُمْ تَيِّبَاتُكُمْ فِي هَيَاتِكُمْ ve وَاَسْتَعْمْتَعْتُمْ بِهَا Ve onlarla sonuna kadar istifade ettiniz, faydalandınız dünya zevklerinden. Şimdi azabı tadın, bakalım. Şeklinde ayet-i kerime devam ediyor. Demek ki dünyada yani haramlardan istifade eden kimse ne derece istifade etmişse, ahirette de ondan o derece mahrum olacaktır. Allah Azze ve Celle bize ahirette mahrumiyet vermesin. Dünyada da bu haramlardan sakınmayı, ahireti en güzel şekilde elde etmeyi bize nasip etsin. Evet, bugün ikinci konumuz, biraz önce de söylediğim gibi, cennet ehlinin dinlediği şeyler. Yani, onların müziği hurilerin oradaki kadınların şarkılarından dinlemeleri ve bundan istifade edip zevklenmeleriyle ilgili konu buna delalet eden ayet-i kerime Rum suresi 14-15 ve <gülüyor> yelme <gülüyor> tekumus sah ve yelme tekumus saati kıyamet saati koptuğu zaman o vakit onlar birbirinden ayrılırlar فَاَمَّا الَّذ۪ينَ عَامَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْدَت۪ي يُحْذَرُونَ Ancak iman edip salihemel işleyen kimselere gelince onlar bahçe içerisinde ağırlanırlar. Yani onlara ikram edilir. Bahçe içerisinde onlara ikram edilir. Buradan kastedilen edilen, bu ayet-i kerimede tefsir ederken yuhverun ifadesini alimler onlar o bahçeler içerisinde, cennet bahçeler içerisinde güzel şeyler dinlerler. Yani müzik adına güzel şeyler dinlerler. Onunla e, hoşnut olurlar. E dünyada da böyle değil mi? İnsan e, hep bahçeler içerisinde, yeşillikler içerisinde olmayı ve orada eğlenip durmayı, her türlü yorgunluktan, bitkinlikten, kötü sözden, gürültüden uzak olmayı ister. Ve güzel şeyler dinleyip dinlenmeyi ister ahirette bunun alası var işte bunun alası ayet-i kerimede geldiği üzere onlar güzel şeyler dinlerler. Bunu kim açıklıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam ee, sahih bir hadiste muhakkak bir cennet ehlinin eşleri vardır. Onlar kocalarına, eşlerine karşı daha önce hiç kimsenin işitmediği en güzel seslerle en güzel seslerle şarkılar söylerler. Ve onların şarkılarından bazıları şöyledir. Diyor ki o kadınlar eşler biz iyi huylu ve güzel yüzlü kimseleriz. Biz göz aydınlığıyla, aydınlık bir gözle bakan üstün bir topluluğun, kerim bir topluluğun eşleriyiz yani karılarıyız. Ve devam ediyorlar. Bizler ölmeyen, devamlı olan kimseleriz. Ve bizler emin olan kimseleriz. Korkmayız. Bizler mukim kimseleriz. Göç etmeyiz. Yani sizi terk edip gitmeyiz. Her zaman sizinle ilgileniriz. Her zaman sizin başınızdayız. Bu gibi şarkıları söylüyorlar. Tabi biz bunu keganli olarak, şarkı olarak söylemedik. Yani bir de bunun şarkı olarak söylendiğini, guriler e, tarafından söylendiğini tasavvur etmeye çalışın. Dünyadaki söylenen şarkılara, müziklere, hoşa giren, kulağa okşayan böyle insanın içini kıpır kıpır eden o şeytani şeylere hiçbir şekilde benzemiyor. Hem zevk alıyorlar orada, hem de <gülüyor> bununla hoşnut olup hiçbir şekilde Dünyadaki seslere de benzemiyor o sesler. Bununla yani yasaklanmıyorlar. Hem zevkleniyorlar hem yasaklanmıyorlar. Daimi bitmeyen tükenmeyen. İşte biraz önce söyledik ya. Dünyada müzik dinleyen kimseler, o haram işleri dinleyenler ahirette bundan mahrum olacaklar. Şim ahiret müziklerinden, hurilerin şarkılarından, o güzelim sözlerinden sırf kendisi için söylenmesini istiyorsa, burada bir şey dinlemesin. Bu müziklerden sakınsın. Evet. <gülüyor> Kardeşlerim, içerisine her türlü çalgı aletinin girdiği şey haramdır. Buna ayet-i hadislerde dalalet eder. Bazılarınıza bu tür şeyler ağır gelebilir ama e, önyargılı yaklaşmayın. Allah rızası için tefekkür edin, düşünün, bu konuyu tekrar araştırın. İlk defa duymuş olabilirsiniz. Bunun dışında bu hurilerin şarkıları, tegammeleri, e, onların müzikleri dışında cennet ehlinin dinlediği çok çok özel çok önemli bundan çok daha hayırlı bir ses var. O da Allah Azze ve Celle'nin kendilerine yaklaşıp onlara hitap etmesi ve müminlere selam vermesi. Onun sözünü bizatihi işitmeleri yakinen bundan daha güzel, daha lezzetli bir ses olabilir mi? Subhanallah. Cennet ehli için Allah Azze ve Celle'ye Rabbul Alemine bakmaktan onun sesini, kelamını duymak onunla konuşmaktan onun selamını işitmekten daha güzel bir şey olabilir mi? Hayır kesinlikle. Vallahi olamaz. Yaratıcısının sesini dinlemekten daha güzel bir şey olamaz cennette. Onun için seslerin en güzelini dinleyecek müminler. Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin onu. Kıyamet suresinde Allahu Teala vücuhu yevme izin nadirah. O gün yüzler vardır. Tarıl parıldır. Rablerine Allah Azze ve Celle'nin kelamı işitildiği zaman artık bütün sözler, kelamlar, şarkılar, o güzel sesleri yavaş yavaş kaybolur gider. Ama her ikisi de yine müminlere vaat edilen mükafatlardandır. Allah Azze ve Celle bizi mahrum etmesin. Hmm. Evet. Cennet ehlinin binitleri. Üçüncü konumuz. Cennet ehlinin binitleri, bindikleri şeyler yani. atlar vesaire. Bu hususta e, birçok e, rivayet var. Ancak sahih rivayet bir tane hadis olarak yani kastımız. Onu bulana kadar bayağı bir uğraştım. O hadis de İbn-i Münzur'un terkibinde geliyor hasen olarak rivayet ediliyor. Ee, sahabeden sahabeden Abdurrahman bin Sa'ad adında bir sahabi buyuruyor Allahu an Ali diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, ben atı çok severim. Cennette at var mı?" diyor. diyor. Ali (s.a.v.) "Ey Abdurrahman, eğer Allah seni cennete girdirirse, bakın burada bir hikmet var. Eğer Allah seni cennete girdirirse, ehli sünnet ve cemaat" Hiç kimsenin kesin cennetlik olduğuna, müminlerden yani zahiren iman edenlerden cennetlik olduğuna veya cehennemlik olduğuna kesin kez karar vermez. Ama kafirler malum, onların cehennemlik olduğu malum. Kimin dışında ahşere-i mübeşere, ahşere-i mübeşere yani e, cennetle müjdelenen, ve onların dışında cennetle müjdelenen, cennete işaret edilen kimseler müstesna hiç kimsenin kesin cennetlik veya cehennemlik olduğuna karar vermez ki, Aleyhisselatü Vesselam eğer Allah seni cennete girdirirse diyor. Eğer Allah seni cennete girdirirse senin Yakuttan, Yakut denizden çıkartılan bir ince türü bir inci türü bir süs veya benzeri artık cennetteki nasıl? Onu oraya gidince inşaallah görecek. Yakuttan bir atın olacak ve onunla istediğin yere uçacaksın. Müjde, dünyada arabası olmayanlara birer müjde bu. İnsan, Rabbin'e Dünya hasaneten, vesile ahirette Ey Rabbimiz, dünyada da, ahirette de bize güzellik ver, iyilik ver diye elbette dua eder. Ama imkan bulamayanlar üzülmesinler ahirette. Arabaların en üstünü, son medeli, yani bütün özellikler var orada. Elhamdülillah. Allahu Teala vaat etmiş. Yeter ki bize ona nasip olsun. Yeter ki biz bu dünyada onu hak edelim inşallah. Bununla beraber bu binitlere veya insanın istediği şeylere, delalet eden yani ne isterse onu elde edeceğine delalet eden ayet-i kerime Zukruf Suresi 70. ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle fiha ma tashtehi'l enfus ve Orada yani cennette onların canlarının istediği şey var. ve gözlerinin lezzet bulduğu, gözlerin neyden hoşlanıyorsa, bakmaktan neyden e, zevk alıyorlarsa onu istedikleri anda kendilerine gelecek. Bu her şeye kapsar. Çocuklara soruyorsun cennette dondurma var mı diyor mesela. Evet var. Bir başka insanı sorarsan cennette şu var mı bu var mı araba var mı var mı at var mı yani insan aklına bir çok şey gelir. Bir çok şey gelebilir Bu ayetlerin hepsine dair. Cennette iste yani can ne isterse o verilecektir insana. Göz neyden zevk alıyorsan neyi yani böyle baktığı zaman hoşlanıyorsa o verilecek çaman ekmek var mı çaman <gülüyor> biz orada e, mesela çaman isteyecek miyiz onu bilmiyoruz yani <gülüyor> <gülüyor> o dünya nimetlerinde bilmeymez ahirette o kadar güzel şeyler var ki, ama bununla beraber insan isterse orada da verilecek adamın bir tanesi hadiste geldiği üzere ben diyor ekip kaldırmak istiyorum diyor yani çiftçilik yapmak istiyorum. Allah azze ve celle ona o imkanı veriyor Atıyor cennet toprağına buğday, bir anda yetişiyor, büyüyor, hasat döneminde hasat ediliyor, yığınlarca şey oluyor. Yığınlarca buğday me meydana geliyor, ekim meydana geliyor. Allah Hazreti Hocam'a al, senin gözünü doyurur diyor, Subhanallah. Yani insana istediği her şey veriliyor. Yeter ki hak eden mezan olalım. Evet, cennet ehlinin birbirlerini ziyaret edip konuşmaları, dünyadaki aralarında geçen şeyler hakkında konuşup bahsetmeleri diğer bir konumuz bu hususta Saffat Suresi 50 ve 57. ayet kerimene Allah Azze ve Celle فَاقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِي يَتَسَائِلُونَ cennet ehli birbirine döner birbirine yaklaşır ve sorarlar Kana qā'ilun minhum inne kāna lī qarīb. Onlardan bir tanesi der ki benim dünyada bir arkadaşım, bir dostum vardı. Yaqūlu e inneke leminel musaddiqin. Şöyle derdi. Sen ahireti tasdik edip iman mı ediyorsun? diye böyle söylerdi diyor bana diyor. E izâ mitnâ ve kunnâ turâban ve izâmen eyna nemzinûn? Bir öldüğümüz zaman Toprak olduğumuz zaman, kemik olduğumuz zaman hesaba çekilir miyiz? Biz ceza görür müyüz? Veririz miyiz? <güler> Kale hel entüm muttali'un Mü'min kimse Dedi ki siz gerçekten bu işin farkında mısınız? Bu işe vakıf mısınız? Fettela'a <güler> faraahum fi sawail jahim, Mü'min kimse o cehennemlik olan arkadaşına muttali oluyor yani cehennemin ortasında onu görüyor. Allahu Teala ona gösteriyor. Fatraha, firaahum fi sawal jahin. Cehennemin ortasında görüyor. Sonra da diyor ki, taleh Allah in kibdele turdeyim. Yemin olsun ki neredeyse sen beni de helak edenlerden olacaktın diyor. Ben de senin gibi cehenneme sürüklenecektim diyor kimse o dünyadaki kafir arkadaşına seslenir. Ve la ulanemeti Rabbil Allah Rabbimin nimeti olmasaydı elbette ben cehennemde hazır olanlardan olurdum. Evet. Cennet ehli burada birbirleriyle konuşuyorlar. Hatta cehennemdeki arkadaşlarını, kardeşlerini bunlardan Allah'a sığınıyoruz. Hiçbir kardeşimizin sevdiğinizi oraya gitmesine arzu etmeyiz, istemeyiz cehennemin ateşinden son derece Allah'a sığınıyoruz. İşte bu konuşma onların arasında geçiyor. Demek ki buradan anlıyoruz ki biz cennette e, müminler olarak birbirimizle konuşacağız. Dünyadaki hallerimizden bahsedeceğiz. Orada geçirdiğimiz günlerimizi birbirimize anlatacağız hikaye. Subhanallah. Diğer bir ayet Kermede de Tur suresinde yine bazıları cennet ehli?" birbirlerine yaklaşır dönerler ve derler ki: "Kâlû inna kunnâ fî ehlinâ müşfikîn. Biz daha önce ailelerimizin yanındayken, yani dünyadayken korku içerisindeydik, korkuyorduk. Temennîllâh aleynâ ve Ve Allah bize nimet verdi de bizi can yakıcı, kavurucu bir azaptan kurtardı derler. <gülüyor> İnna kunna min qablu ned'uhu innehu vel Muhakkak ki biz önceden Allah Azze ve dua ediyordum O en iyilik eden ve merhamet sahibi olandır. Cennet ehli böyle birbirleri aralarında müzakere ediyorlar, konuşuyorlar. Cennet ehli Müzennet suresinde müddessir, e, müddessir suresinde geldiği üzere cehennemdeki kimselere de konuşacaklar. Onların halini de görecekler. Biraz önceki e, Saffar suresindeki adamın mümin kimsenin cehennemdeki arkadaşını görmesi gibi. Kulli nefsin bima kesebet rahine Her nefis kazandığına rahimdir. İlla ashabel yemin ancak kitabın sağından verilen kimseler müstesna. İlla ashab el yemin, fi cennet el nayin, yetsa e e yetsa eleone, illa ashab el yemin, fi cennet yetsa cennette onlar sorarlar, anin mücürmin, cennette onlar sorarlar, mücümlerin halinden sorarlar. Ma sela kokum sakar. Müslümlere, günahkânlara, kafirlere derler ki, sizi ateşe sokan nedir? Bu alevli ateşe sokan sizi nedir? Ma salak kokun fi sakkar. <gülüyor> Qalul annku min Cehennem asabıyla cevap veriyor. Derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Qalul annku min al musallim. Ullannku nuzaim Biz miskini doyurmazdık. وَكُنَّا نَخُضُمَا الْخَائِدِينَ Ve dünya hayatına da dalanlarla beraber onlar gibi dalardı ve نُكَذِّبُوا بِيَّمِ الدِّينَ ta ki din günü yani ölüm gelip çatıncaya kadar biz yalanlardık demek ki hem cennet ahalisi birbirleriyle konuşuyor hem de cehennemdeki kimselere hitap ediyor hem de cennetten. Onların halini görüyorum. Onların halini, yani cehennemliklerin halini, cennette, e, cennet ehline gösterilmesinin hikmeti, kendi belki de, Allah Azze ve Celle bunu daha iyi biliyor, bulundukları mekanın kıymetini daha iyi bilmeleri için. Allah'ın ikramını daha iyi idrak edip anlamaları için. Wallahu Allah Azze ve Celle, bize cennetinin nasib etsin. Cehenneminden de korusun. Evet, son konumuz cennet çarşısı, cennetin çarşısı ve Allah azze ve celle'nin o çarşıda hazırladığı şeyler. Müslümanın Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadiste Ali sallallahu aleyhi ve muhakkak ki cennette bir çarşı vardır diyor. Cennet ehli her cuma oraya gelirler ve şemal adında bir rüzgar eser ve onların yüzlerine ve elbiselerine güzel bir koku serperdi şemal adındaki rüzgar bu kokuyla birlikte cennet ehlinin güzelliği artar cemali artar parlaklığı artar ve böyle bu vaziyette güzellikleri artmış bir vaziyette, yüzleri değişmiş bir vaziyette ailelerinin yanına dönerler. Aileleri onlara, eşleri onlara der ki bizden sonra sizin parlaklığınız, güzelliğiniz, cemaliniz artmış derler. Hem de Allah'a yemin ederek söylüyorlardı. O gelenler de kocalar da vallahi siz de bizden sonra biz sizden ayrıldıktan sonra diyor yani. Onu demek istiyorlar. Sizin de güzelliğiniz ve parlaklığınız artmıştır. Yani cennet ehlinin güzelliği gitgide artacak. Birbirlerinden ayrıldıkları zaman geldiklerinde daha bir hoş olacak. Daha bir kendilerine böyle meylecek. Ama dünya da insan eşinden ayrı bir yere gitti mi? Geriye döndüğünde eğer bir hadise çıkmışsa bir olay olmuşsa ne yapar onu? böyle güzel bir şekilde göremezler. Veya, <gülüyor> kimle ayrılmışsan, geldiğinde güzel görmez, kötü görür. Ama ahirette böyle bir şey söz konusu değil. Ahirette her ayrılış, son, e, neticede tekrar dönüşte, kadınların yüzü güzelleşecek, erkeklerin yüzü de güzelleşecek. Birbirlerinden hoşlanacaklar. Yani insanın aklına şu gelebilir, ya ben, işte eşimiz, ee, hoşlanmıyorum. Çok insan bu sebepten, bu mazeretten boşanmaya kalkıyor. Sabretmiyor vesaire. Ahirette eğer aynı işte beraber olursan korkmayın. Yani onun e, bu şekilde dünyada sizi rahatsız eden şeyleri ahirette rahatsız etmeyecek. Onlar orada güzeller güzel olacak. ayet ve hadisler bana haber veriyor. Herkese erkekler için Eee sanki eksik tarafı olabilir. Beğenmediği bir taraf olabilir. Ama ahirette cennette inşallah en kamil bir vaziyet olacak. En güzel suret olacak. Geçtiğimiz senelerde anlattığımız gibi Adem Aleyhisselam'ın sureti üzere boyu kaçtı? 60 zira. Yani 35 metre, yaklaşık 35 36 metre olacak. Bir insanın boyu Allah'a âlem. Hiçbir yani kusur, eksiklik söz konusu olmayacak. Elhamdülillah. Allah'ın nimetlerine. İmam Ahmet'in müsmed, Müsmed'indeki ziyadeli bir rivayette ise yine cennet ehli cuma günü e, toplanırlar çarşıda. <gülüyor> Ve e, kusbanul Misk denilen yani Misk çarşısına Misk tepesine Bir tepecik varmış oraya gelirler Oraya geldikleri zaman Onlara bir rüzgar eser Ve o rüzgar onların Elbiselerine de yüzlerine de Böyle Güzel kokular serper Neticede onlar iyice güzelleşirler Değişirler Eşlerinin yanlarına döndükleri zaman Onlar bu durumu fark ederler Bunların hepsi Allah azze ve celle'nin Sonsuz nimetleri kardeşlerim. Biz bunlar okuduğumuz zaman imanımızın artması gerekiyor. Bir ayet indiği zaman sahabelerin imanını artırıyor. Cennetle ilgili, cehennemle ilgili veya gaybı haber veren bir takım ayetler indiği zaman onların imanı artıyor. Ne demek imanın artması? İmanın artması Allah Azze ve Celle'ye daha bir samimiyetle bağlandı. Daha bir ihlasla yönelmek. Duada, namazda, ondan sonra anaya <gülüyor> babaya itaatte, arkadaşlarla geçimde, kim duymada, duymamada, nefret etmeme de, insanlara yardım etmede, her konuda yani ihlasla Allah'a yönelmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle'ye ihsan derecesinde yönelmek. Yani Allah Azze ve Celle kendisini görüyormuşçasına ibadet etmek. Bu işte <gülüyor> İslam, iman ve ihsan, ibadetin en zirve tepesidir. İnsan ilk önce e, Müslüman olur, İslam'a girer, diliyle Sonra kalbiyle iman eder. Kalbiyle iman eder, kalbiyle tasdik eder, Kalpten e, e, iman kalpten gelir. Bunun üstesinde de gerçekten ihsan derecesinde, ibadet edebiliyorsa imanın lezzetine varıyor demek Allah Azze ve Celle bize ihsan derecesinde ibadet etmeyi kendisine yönelmeyi nasip etsin. Amin. Ve okunan ayet ve hadislerden imanımızın artmasını kendi dinine en güzel şekilde bağlanmayı bize nasip etsin. Amin. Bizi ve eşlerimizi ve çocuklarımızı ıslah etsin. Amin. Onları Kur'an'ın hizmetçisi, İslam'ın hizmetkarı yapsın. Hı. Bizim için onlar, eşlerimiz ve çocuklarımız inşallah dünyada ve ahirette göz aydınlığı olsun. Hadevallahu alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Subhanlik, Allah'ın ve elhamdülük. Eşhedü en la ilahe illa'yine şefetü ve tevhüleykü. Sonra bir şey varsa buyurun.